Çocuk Bahçesi Yapım Ankara Radyosu Annemin Türküsü 7. Bölüm Ezan Filiz Ersöz, Yöneten Ergin Orbey, Yapımcı Ersan Edinç, Efektör Hamit Çelik. Bu bölümde oynayan sanatçılar anlatan Sema Aybars, Dede Baykal Saran, Sevim Elçin Şanal, Hasan Hakan Vanlı...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 Bayılmak üzere olan Hasan'ın sesini duyarlar. Hasan çocukların gayretiyle hastaneye kaldırılır. Ancak Metin Sami dedenin konuşmalarından Hasan'ın durumunun pek iyi olmadığını anlar. Hasan abi ziyaretine geldiğimizde kim bilir ne kadar sevinir değil mi dede? Evet Ayça işte odası burası. Kapısını yavaşça açalım, belki uyuyordur. Ha, hadi girin bakalım, hadi, hadi. Ha. Belki de baygındır dedi. Yo yo yo sanmam Metin sanmam. Ah, Hasan abi, bacağın sarkılar içinde. kızım, kızım sus. Ah, Ayça Sami dede, hepiniz hepiniz gelmişsiniz. Oh. Yaklaşın şöyle karşıma geçin. Hepinizi görmek istiyorum. Ameliyatı nasıl geçti? Kendini nasıl hissediyorsun Hasan abi? İyi, iyi Muhsin. Oturun karşıma. <gülüyor> <gülüyor> Bu haylazlar ne işler başardılar bilsen Hasan. <gülüyor> Turistlerin bavullarını çalan hırsızların peşine düştüler mi dedi? Ya, ya. Ah, düştüğüm günde ben de silah sesi nereden geliyor diye etrafıma bakınırken birden dengemi kaybettim. Ne olduysa o zaman oldu. Aa, babanın olanlardan haberi var mı? E, yok Metin. Arkadaşlarla haber gönderdim. Çadır kurup bir hafta daha da kalacağımı söyledim. Şu halimi görse yüreğine iner. Üzülme Hasan abicim. Yakında iyileşip ayağa kalkarsın. Öyle mi sanıyorsun? Benim bildiğim Hasan böyle kolay kolay pes etmez. Güçlü ol bakayım. Sami dedi. Durumu mu biliyor musun sen? Evet. Hem de ta baştan beri biliyorum. ...beterin beteri vardır unutma. Uzun süre koltuk değnekleriyle yürüyeceğim. Bunu da biliyor musun? Evet biliyorum. Aman Allah'ım olamaz. Ben parmaklarımı üzülürken Hasan abi. Oğuz Oğuz ne oldu? Ayıp size. Unutmayın sizler gibi dünyada yüzlerce... ...binlerce insan var. Güçlü olun bakayım güçlü... Neticin hala ağlayacak mısın sen? Bugün Hasan abinin durumunu gördükten sonra kendimi tutmam mümkün mü dedi. Hadi, hadi yum gözlerini, uyumaya çalış. Neredeyse sabah olacak. Peki. Yıllarca dağıtırmanıymış. Artık koltuk denetleriyle gezebilecek. Ay, ayağı'nın Olur. tamamını kaybedebilirdi. Hem dünyada öyle özürlüler var ki nice sağlam insanların yapamadığı işlerde başarılı oluyorlar. Yeteneklerine göre el becerilerini geliştiriyorlar. İçlerinde bazı sporlarda rekor kıranlar bile var. Onlar ders olsun herkese. Haklısın dede. Hmm. Artık daha çıkamayacak. Beni üzen bu iş. Işte. Çıkmasın pek ne önemliymiş. Belki zamanda koltuk değneklerini atar bastonla yürüyebilir. Böyle olursa çok sevinirim. Merak etme. Hasan kısa sürede kendini toparlar. Güçlüdür o. Yaşadığımız sürece insanların başına her şey gelebilir oğlum. Bunu unutma. Bugün hastanede annemi de düşündüm. Bu yüzden... Heh. bak, Bak işte horozlar ötüyor. Sabahı ettik çok şükür. Özür dilerim dedi Seni de uykusuz bıraktı. Ziyanı yok Aynı odayı paylaştığımız için mutluyum ben Seni torunlarımdan ayrı tutmuyorum En az onlar kadar seviyorum Metin Şey dedi Yengem beni hala sevmiyor değil mi? Sevmez olur mu oğlum? Nereden çıkarıyorsun bunu? Onun görünüşü soğuktur Duygularını belli etmez Yapısı öyle Zaten Oğuz yavaş yavaş da olsa senin sayende hayata dönüyor. Yengen de bunun farkında. Ee, bir şey daha söyleyeceğim ama... Oğuz'a da söz vermiştim. Ha, şey Ne sözü? Ee, konuşsana oğlum. Oğuz artık parmaklarını oynatabiliyor. Neler söylüyorsun sen? Hele anlat bakayım. Ee, hani geldiğimiz günlerde dağın eteklerini gezmeye gitmiştik ya... O gün Oğuz arkamızdan geliyordu. Ben yanına yapayım. Demek ki öyle baba. Oğuz parmaklarını oynatabiliyor demi? Evet evet. O... Metin'in gayretiyle egzersizlere başlamış. Peki neden bunları benden sakladı? Ben onun önünde arkasında koşturup duruyordum Heh, hep. İşte bu yüzden Oğuz kendine güveni olmayan bir çocuk olarak büyüdü. Demek sonra da benim inatlaştı. atlaştı. Peki baba bundan sonra oza nasıl davranacağımı lütfen söyle bana. Ya Rabbi. 40 yaşındaki insana nasıl davranılacağını öğretecekmişim. Heh. Önce Oğuz'un üstüne pek düşmeyecek. <gülüyor> bu bir. Sonra ...sonra Metin'e biraz daha şefkat göstereceksin. Evet, evet. Metin'e karşı haksız davranışlarım oldu, evet. Metin seni annesinin yerine koymak istiyor ama... ...senin gözünün Oğuz'dan başkasını gördüğü yok. Beni annesinin yerine koyması mümkün mü baba? Elbette değil. Ama annesinin yerine dolduracak birine ihtiyacı var. Sana bakışlarından bunu ben bile anladım. Ya, çok üzüldüm şimdi. Bu konuda geç kaldın kızım. Oh. Her neyse. Nerede onlar sesleri çıkmıyor? Ön bahçedeler galiba. Ee, oh, hele yanlarına gideyim. Ha, şunu da unutma. Oğuz parmaklarını oynattığı için şamata yapma. Bunu çok tabii karşıladığını sensin. <gülüyor> yani basit bir şeymiş gibi mi davranayım? Ha? Evet koca bebek. <gülüyor> Zamanı gelince bunu kendi bize açacaktır. Hadi hadi. Ortalığı toparla da çocuklarla birlikte biraz muhtarın bostanına gidelim. Ay ne iyi olur. Bir şeyler hazırlarım. Öğle yemeğini orada yeriz baba. Aferin sana. Yarın da Hatice bacıya git ha. birer tepsi börekle baklava yaptır. E bunları bayram için mi yaptırıyorsun? Daha dört gün var bayrama, bayrama baba. Bayrama yine yaptırırız. Rıza geliyor ya. Aha anlaşılan damadını benden daha çok seviyorsun. Ha, ben kafasını kullanan insanları severim. <gülüyor> ah Tatil bitip gideceğiniz günleri düşündükçe şurama bir hançer saplanıyor. Öyle alıştım ki çocuklara bu koca kışı nasıl geçireceğimi bilemiyorum. <Gülüyor> Günaydın dedecim. Bakıyorum günaydın, gene Türkiye günaydın başlamışsın. Metin, günaydın. Ama bugünkü ha. Türk'ün çok üzün verici ha. dedi. <gülüyor> gel gel otur bakalım şuraya. Ah, üzün verici ya. Çünkü yakında gidiyorsunuz. Koca yaz tatili nasıl geçti anlayamadım. <gülüyor> Sabah kalkar kalkmaz ilk işin türkü söyleyerek kümese koşmak. E ee, onlarla konuşuyorum, dertleşiyorum. Bir ses, bir nefes onlar bana. <gülüyor> Hadi şu cücübelerin güzelliğine baksana Metin. Evet. Ha. Çok seviniler dedi. Aa, hani bana küçük bir köpek bulacaktın sen? Aa, şey. Öyle ya yengem istemiyordu. siz gitmeden yengenle bir kez daha konuşacağım belki kabul eder. Hayır, hayır. Onu zorlamayalım. Köpekleri sevmiyormuş. ...bir dahaki yıl geldiğinizde belki razı olur. Sizleri bir yıl görmeden nasıl dayanacağım ben? E neden sen de bizimle şehirde yaşamıyorsun? Eh, sen bari bu soruyu sorma. Buralardan kopmam mümkün mü? Evim, barkım, bahçem, tavuklarım... ...hangi birinden ayrılabilirim? Haklısın dedi. Ama bu yıl... ...bu yıl ne olursa olsun... ...kışın gelip on, on beş gün kalacağım. Dayanamayacağım hasretinize Metin. bilir misiniz çil horozum kara tavuğum yarın bizimkiler gidiyor koca bir yaz tatili nasıl geçti bilemedim yine sizler avutacaksınız beni neyse gidip bakayım bizimkiler kalktı mı dede dede neredesin ha, arka bahçedeyim <gülüyor> Yine erken kalkmışsın Metin. Ha? Ben de ön bahçede oturup düşünüyordum. Bugün pek iyi hissetmiyorum kendimi. Dur hele oturayım. Oh. E ee, anlat bakalım neyi düşünüyordun? Yarın sabah senden nasıl ayrılacağımı düşünüyordum. Ama okula başlayacağım için de sevinçliyim. Ha, farkındayım, farkındayım. Hasan abiyi de çok özledim. Onun bu ara teselliye çok ihtiyacı vardır diye. Vardır ya. Ama ya benim, sanki bir dahaki yazı birlikte geçiremeyecekmişiz gibi bir his var içimde. Bir haftadır aynı şeyleri söylüyorsun dedi. He öyle ya belli mi olur? Çok yaşlıyım oğlum. Bence değilsin. Seneye bu vakitler Oğuz'la ben ortaokul bitirmiş olacağız. Ayça da ilkokul. <gülüyor> Konuyu kapattın yine ha. E, e. <gülüyor> Nasıl bakalım hadi hadi. Amcam yarın bizi götürmek için saat kaçta ha. gelecekmiş? Ha öyle doğru burada olur sanırım. Amcanı bir arkadaşı arabasıyla getirecekmiş. Dönüşte hepiniz muhtarın minibüsüyle gideceksiniz. Günaydınız. Dede torun ya, oturmuşlar görme. sohbet ediyorlar. Gel, gel bakalım bilmiş kız gel. <gülüyor> gel otur kucağıma bakayım. Aa, kocaman kız kucağa oturur mu dedi? Ee, bugün oturur. Son gününüz çünkü. <gülüyor> öyleyse bugün her türlü yaramazlığımız affedilecek. <gülüyor> evet evet istediğiniz gibi gezip tozun. Aa, hepiniz buradaymışsınız. Ya sen de gel bakalım Oğuz kadro tamamlansın. <gülüyor> dede annem kahvaltıyı Pınar'ın başında yapalım mı diye soruyor. Ay çok iyi olur. Eee hadi hadi, hadi bekletmeyelim onu öyleyse. Hadi, hadi türkü söyleyerek gidelim yengemin ha. yanına. E başlasana dede. Dede neden susuyorsun? Yarını düşünüyorum Metin. ...vakit hiç geçmesin istiyorum. Şimdi... ...şimdi bir türkü geldi aklıma. Yoksa... ...annemin türküsü mü? Ha, ha. Annemin türküsü. Yok. Yo sakın söyleme abi. Hani... ...hani söz vermiştik birbirimize dedi. Annemin türküsü. Sürekli oyunumuzun 7. bölümünü dinlediniz. 8. bölümde buluşmak dileğiyle.